Camide cemaatle namazdayken abdesti bozulan kişi ne yapmalıdır? Cemaat kalabalık kendi de ön ise namazın bitmesini mi beklemeli yoksa abdesti bozulduğu andan itibaren gerisin geriye saftan çıkmalı mı? E tabi bu geri saftaysa çıkması gerekir. Yani hatta geriden bir iki saftaysa yine çıkabilir. Çıkma imkanı varsa çıkmalıdır. Ama diyelim ki caminin en ön safında ve oradan çıkma imkanı bu kişinin yoksa o zaman bu kimse e, namaz kılmaz. Yani namazı bırakır. Namazı bozulmuştur. Çünkü. Evet. Olduğu yere oturması yani, yeterli olur mu? Yani burada yeterli olur. Bunun kalkıp da e, şunu da yapabilir. Yani nasıl olsa namazdan çıkmıştır. Orada Allah'ım yani benim namazım bozulmuştur. E, ben artık bu namaza daha devam etmiyorum diye şekilsel olarak da devam etse bir problem oluşturmaz inşallah. Evet inşallah.